Alo. Hoş geldiniz. Eee iyi yayınlar. Teşekkür ederiz efendim. Buyurun. Ee, benim bir oğlum var 15 yaşında. Hı hı. Ee, şey imamate göndermek istiyorum fakat kendisi pek sıcak bakmıyor eğer zorlarsam ne olur yani yarın bir gün vicdan azabı da çekmek istemiyorum puanlarına göre gitmek istiyor ee, yaz dönemlerinde de Kurana gönderiyorum kendisine evet ee, Kurana gönderdiğimde de ilk günü e, ağlamıştı ee, bak dedim seni yapılı göndermiyorum ee, erkek Kur'an kursu da yakın <gülüyor> Eğlenmeyim biraz da. Yani <gülüyor> evet. böyle e, şu anda dört yıldır e, yazları gidiyor Kur'an e, Yani biraz üstüne düşersem e, şey yapıyor. Tamam anne haklısın diyor. Evet. Yani imam hatipi de şey yapayım mı diyorum. Bak diyorum eğer oraya gönderirsem tercihini oradan kendin yap diyorum. Ona karışmayacağım. Sadece benim e, önemli olan imam hatipi adım attırmam. Bu hı. şekilde değil. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz. Ben İmumatip Okulu mezunuyum. Siz de İmumatip mezununuz evet. değil mi? Başbakanımız da İmumatip Okulu mezunu. Hı hı. Şimdi eskiden benim zamanımda İmumatip Okulu mezunlarını İlahi Fakültesi'ne de almıyorlardı. Ben Ankara İmumatip Okulu mezunuyum. Ankara İlahi Fakültesi'ne Ankara İmumatip mezunu almıyorlardı. Ne zaman mesela ben 1973'te Ankara İmumatip'te mezun oldum. Ankara İlahi girebilmek için Ankara Yıldırım Bayıs Lisesi'nin fark derslerini verdim. Lise mezunu oldum. Lise diplomasıyla Ankara İlahi Fakültesi'ne girdim. İmumiyatif diplomam evde duruyor. Sonra mesela benim kızlarım bir kısmı da imumiyatif lisesi oldu. Mesela benim bir e, operatör doktor kızım var, genel cerrah. Ankara İmumiyatif Okulu mezunudur. Yani Ankara İmumiyatif Okulu'ndan e, Bursa Tıp'a gitti kazandı. Ee, yani onun zamanında imamhatip okulunda mezun olanlar istediği fakülteye gidebiliyordu. Sonra işte 28 Şubat sürecinde imamhatip lisesinden mezun olanların e, ilahat fakültesinin dışındaki bir fakülteye gitmeleri haline puan düşürmesi hı hı. yapıldı. Gidemesin diye. Ama şimdi o kalktı. Yani şimdi de imamhatip'e gidenler imamhatipten çıkınca e, ilahat fakültesine de gidebilir. Tıp fakültesine de gidebilir. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne de gidebilir. Şimdi yani dolayısıyla e, lisede göreceği derslerin aynısını e, İmam Hatip Lisesi'nde de görüyor. Yani Hı -hı. orada da tarih, coğrafya, fizik, kimya, matematik, edebiyat var. E, ekstradan bir de işte tefsir, hadis, fıkıh, kelam, kıraat dersleri var. Yani e, çocuk geleceğini düşünemez. Bence hiç tereddüt etmesin. Çocuğunu İmam Hatip okuluna göndersin. O da çalışsın güzelce. Ondan sonra İlahi Fakültesi'ne de gider. Orada ne, öğretmen olur, müftü olur. Siyasal bilgiler fakültesine de gider. işletme fakültesine de gider. Başka bir yere de gider. Amacı olması temel bir dini eğitimi almış olur. Yani şu anki sisteme göre zaten... Yani vicdan azabı diyorsun. falan tersine vicdan azabı olur. Hı, niye hani şöyle olsaydı, yani buradan çıkınca çocuk diyelim ki siyasala gitmek istiyor. Ya işletmeye gitmek istiyor. Ya bu çocuk imamatif okulunu bitirince buraya gitmesi çok zor olur. Gitmesi de mümkün olmaz. Yani çocuğun e, arzusunu yerine getirmemiş olum, vicdanen rahatsız olurum falan diyebilir. Ama şim, şimdi öyle bir şey yok yani. Evet istediği gibi istediği okula gidebilir. Evet.